Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve nasaiynuhu ve nasafiru. Ve nasu'zu belli Allah'tan şururumuzun ve meseyata malına. Men yehdihi Allahu falamuzdillah ve men yudlil falahadillah. Ve eşhedu an la ilaha illallah. Vahdetu la şerikala. Ve eşhedu an Muhammedan abduhu ve rasuluh. Emahat fe inne estaqal hadis kitabullah ve hayral hidiye Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri müttefaatuhha ve kulle mühtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalaleh ve kulle dalaletin finnar. Albaniyah dersinde iman zayıflığının çareleri sorusunda kalmıştık. Soru şöyle geliyor. Bazı davetçilerde görülen gevşeme ve iman zayıflığının çaresi nedir? Elban rahimehullah şöyle cevap verdi. Hakikatte bu az önce işaret ettiğim şeye dönmektedir. Bu hastalık bu asrın hastalıklarından olup birçok davetçilerde bulunmaktadır. Dikkat edin bu davette ihlaslı olmamaktır. Müslümanlara isabet eden hastalıkları itiraf etmeye kalkışarak düşünen kimsenin bakışını çevirdiği ve bildiklerinin ve bilmediklerinin sınırında hastalıklar arasında öne çıkan bir görüntü vardır. Bu görüntü Bugün davet kelimesinin kendisinde ilim bulunduğunun farkında olan herkesin benimsediği bir meslek haline gelmesidir. Bu durum ilme çağrı değil, kusur bulma dedikleri gibi değildir. Nitekim bir diğer açıdan da görüldüğü gibi Selefilik kelimesi şu an birçok Müslümanlar tarafından benimsenmiştir. Onlardan bazıları en azından bu davete şiddetli düşmanlık gösteren kimseler olabilir. Bu davet yayılıp İslam aleminde kendisine layık olan yerini alınca, Sahih Selefi davetle bir bağları olmasa da davetçilerden birçoğu Selefilik iddia ettiler. Bu yüzden bu ilmi ve Selefi menheç, menhece mutlak olarak bu menhecele alakası olmayanlar da girdi. Bu yüzden ben inanıyorum ki bunun sebebi davette ihlasın kaybedilmesidir. Çünkü az önce ilk soruda işaret ettiğim gibi gerçek bir davetçinin ölmüş olan veya hayatta bulunan alimlerle sağlam ve sürekli bir bağı olması gerektiğine inanıyorum. Ta ki fıkı ilmi kavrama ve davet bu konularında kendisini geliştirerek bu sahih ilme ulaşsın. Şüphe yok ki bu konuda zorlu çalışmalara ve davet üzerinde sabretmeye ihtiyaç vardır. Gerçekte bunu ancak Allah Azze ve Celle için tam anlamıyla ihlaslı olanlar yapabilirler. Daveti hakkıyla yerine getirmediği ve gereklerini yapmadığı halde bu davete kendilerini nispet edenlerden yüz çevirmeye gelince... Bu onların davette ihlaslı olmadıklarının bir delilidir. Aksi neden davetin gerektirdiği işlerden ve ayrılmaz özelliklerinden yüz çevirsinler? Ben bunun sebebinin önceki soruda geldiği gibi olduğuna inanıyorum. Özetle bunun sebebi ihlasın olmayışıdır. Bunun Allah Tebarek ve Teala'ya sığınmaktan ve köklü ilim sahiplerine bu esasa sarılmaları ve bunun üzerine ölmeleri gerektiğini hatırlatmaktan başka çaresi yoktur. Aksi halde amelleri boşa gidecektir. Soru sahibi şöyle ekledi. Eyşe'ye kastedilen sadece bizzat davet hakkındaki gevşeklik değildir. Kişinin bizzat kendisiyle allah Teala arasındaki iman hakkındadır. Bu kişi tevbe etmesinin ve dindarlığının başlangıcında heyecanlı, Allah Azze ve Celle için ihlaslı, ibadetleri yerine getirmekte gayretli oluyor. Bundan sonra dünyaya, eğlenceye, belli bir ticarete dalıyor veya kadınlara yöneliyor. Elbani şöyle cevap verdi. Buna cevap vermeye güç getiremeyiz. Çünkü bunun büyük sebepleri vardır. O da dost doğru yolda devam etmekten alıkoyan ve kötülükten etkilenmeyi kuvvetlendiren şey. O insanların içinde yaşadıkları çevredir. Az önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin salih arkadaşın ve kötü arkadaşın misaline dair hadisi geçmişti. Bozuk toplumda bununla alakalı olup, fertleri üzerinde gerçekten büyük etkileri vardır. Bundan dolayı az önce zikrettiğimiz gibi Müslümanın salihlerle beraber olmasını teşvik eden birçok hadisler gelmiştir. Lakin başka bir şey zikredeceğim şu an. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözdür. Ben müşriklerin arasında ikame eden kimselerden beriyim, uzam veya buna benzer söyledi. Yine diğer hadiste müşriklerle bir arada kalan onun gibidir buyurmuştur. Bozuk çevrenin orada yaşayan insanlara etkisini çok açık bir şekilde ortaya koyan Sahil Buhari ve Müslim'de geçen meşhur bir hadis vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden öncekilerde 99 kişi öldürmüş ve sonra tevbe etmek isteyen birisi vardı. Yeryüzünün en bilgilisini sordu, ona bir rahibi gösterdiler. O da ona gidip şöyle dedi, ben 99 kişi öldürdüm, benim için tevbe var mıdır? Rahip, hayır sen 99 kişi öldürmüşsün, sana tevbe yoktur dedi. Adam onu da öldürerek yüze tamamladı. Lakin kısa'nın devamından bu adamın tevbesinde samimi oldanlaşılmaktadır. Bu yüzden sorusunu sormadan önce kendisine bir alim gösterinceye kadar yeryüzünün en bilgilisini soruşturmaya devam etmiştir. Lakin bir cahil ona alim bir kimse yerine bir rahip göstermiş. Rahip cahil haliyle ibadet eden kimseden kinayedir. Verdiği cevapla da cahille anlaşılmaktadır. Çünkü senin için tebe yoktur demiş, bunun üzerine onu da öldürmüştür. İkinci defasında ise güzel bir nasibe kavuşmuş, ona bir alim göstermişlerdir. Ona 100 kişi öldürdüm ve Allah Azze ve Celle'ye tevbe etmek istiyorum. Benim için tevbe var mıdır demiş. O da şöyle cevap vermiştir. Seninle tevbe arasında kim girebilir ki? Lakin sen kötü bir yerdesin. Delil olan kısım burasıdır. Oradan çık ve halkı salih olan falan yere git. Bunun üzerine oraya doğru hareket etmiştir. Çünkü o sorusunda samimiydi. Alimin cevabı, alimin bu cevabını kabul etmişti. Alim onu anlayınca şöyle demiştir. ''Sen haksız yere öldürdüğün yüz kişi sebebiyle cehennemlik olmamak için içinde yaşadığın bozuk ortamı terk ederek beldenden çıkıp halkı salih olan beldeye gitmen gerekir.'' Böylece ona o beldeyi gösterdi ve o da yola çıktı. ''Yolda ona ölüm geldi. Rahmet melekler ile azap melekler tartıştılar. Her biri onun ruhunu kendisinden almaya, kendisinden almaya hak sahibi olduğunu iddia etti. Allah onlara bir hakem gönderdi ve onlar çıktığı ve gitmekte olduğu her iki beldenin arasındaki mesafeyi ölçtüler.'' Halkı salih olan beldenin yaya yürüyüşüyle bir mil daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine on ruhunu rahmet melekleri aldı. Bu hadiste delil olan kısım, bu alimin o adamın kötü oluşunun ve yüz kişi öldürmeye kalkışmasının sebebini doğru bilmesidir ki bu sebep kötü çevredir. Bu hadis ve daha önce geçenler Müslümanın kendisini salih bir çevrenin kuşatmasını sağlamasının, salihlerle arkadaşlık etmesinin, Onlardan etkilenmemek için kötü arkadaşlar ve kötü çevreyi terk etmesinin gerektiğini göstermektedir. İster davetçilerden olsun, ister halkın genelinden olsun bazı insanların satmasının sebebi budur. Yani kötü çevre. Evet burada ilim ehlinin ve salah elinin yanına hicret etmeye de delil vardır yine. Şöyle sorulmuş. Afganistan'daki Cihad bütün Müslümanlara farzdır. O dönem Afganistan cihadı söz konusuyla İslam aleminde şöyle cevap verdi Elbani. Allah yolunda cihat bugün sadece Afganistan'da değil Filistin gibi birçok ülkelerde bütün Müslümanlara farza aynıdır. Lakin burada uyarlı hatırlatılması gereken iki hakikat vardır. Birincisi cihat iki meseleye muhtaçtır. Manevi hazırlık ve maddi hazırlık. Manevi hazırlık bizlerin Allah'ın yardımını hak eden gerçek Müslümanlar olmamızdır. Nitekim Allah Teala Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder buyurmuştur. Maddi hazırlık ise bilinen şeylerdir. Yani silah, donanım gibi. Müslümanların bugün maddi hazırlığı da yoktur. Çünkü bütün silahlar dışarıdan gelmekte ve pahalıdır. Özetle cihat fertlerin cihadı değildir. Cihat İslam hükümetlerinin cihadı olmalıdır. Halkını ve silahlarını iman ve hazırlıklar ile donatmalıdır. Maalesef bunun meydana gelmediğinde şüphe yoktur. Mesela önümüzdeki Filistin. Ben Afganistan'ın ikinci bir Filistin vakası olmasından korkuyorum. Bu yüzden eğer orada cihad için hazırlığı görüyorsan cihadet, et. bulunduğun hal üzere kal. Selefi davet hakkında yine şöyle sorulmuş. Selefi davetin genel durumunu ve özellikle Kuveyt, Mısır ve Suudi Arabistan'daki durumunu nasıl görüyorsunuz? Elbani şöyle cevapladı. Selevi davet şu an maalesef çelişki içindedir. Bunun sebebi ilim iddiasında bulunan birçok Müslüman gençlerin helal ve haramı öğrenmeden önce fetva vermeye cesaret etmeleridir. Çoğu zaman işittiğimiz gibi bazıları önünde musak bulunsa dahi Kur'an'dan bir ayeti bile güzel okuyamıyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini okurken de yanlış okuyor. Bu durum şu meşhur deyimi doğrulamaktadır. Olgunlaşmadan sıkılmış üzüm şirazı. Bu şıra olgunlaşmamış yeşil üzüm tanelerinden yapılır. Böyle bir üzüm şırası çok ekşi olur. Bu gençlerde de olgunlaşmadan sıkılan üzüm suyu gibidirler. Bu yüzden bu insanların çoğunun önderleri ilim iddiasında ve yazmakta acele ediyorlar. Halbuki onlar ilim yolunun yarısına bile varmamışlardır. Şu an kendilerini selefi davete nispet edenler maalesef grup ve fırkalar haline gelmişlerdir. Bu sebeple bunun tek bir çaresi vardır. O Müslümanların Rableri Allah Azze ve Celle'den sakınmaları, uzun bir ömür geçirmedikçe ilim talebine başlayan herkesin helal ve haram hakkında ve hadislerin saat ve zayıflı hakkında fetva vermeye kalkışmayacağını bilmeleri gerekir. Bu ömürde nasıl fetva verileceği, kitap ve sünnetten nasıl hüküm çıkarılacağına dair alıştırmalar yapar. Bu konuda o selefi davetçilerin faydalı ilim ve salih amel hakkında konuşurken az önce zikrettiğim üçüncü bir kayıtla kayıtlanması gerekir. Faydalı ilmin salih selefin menheci üzere olması gerektiğini söylemiştik. Bugünkü İslam davetçilerinin çoğu bu sabit kayıttan uzaktırlar. İmam Ümni Kayım Rahimullah bana şu şiir, buna şu şiiriyle işaret etmişti. İlim Allah buyurdu ve Resulü buyurdu demektir. Ve sahabenin dedikleri de öyledir. Göz boyama ilim değildir. Salih selevin üzerinde bulundukları yola aldırmamak, insanların ittifak etmelerinden sonra bölünmelerine ve daha önce birçok Müslümanlarda olduğu gibi aralarının uzaklaşmasına ve gruplara bölünmesine sebep olur. Mü'minun 53. ayetinde bu sebeple her grup kendi yanındakilerle ferahlanmaktadır buyuruluyor. Durum hakkındaki görüşüm budur. Onlar umduğumuz gibi samimi iseler sahih ilmin başlangıcına sarılmaları, ilim mertebesine ulaşmamış olanın cüret etmemesi gerekir. Bu konuda hadis kitaplarına geçen zannederim Salih Selef'in büyük alimlerinden Abdurrahman bin Ebi Leyla Rahim olaydı. Bir rivayet vardır. O şöyle demiştir. Şu mescitte muhtemelen Medine Mescidi'ni işaret ediyordu. 70 sahabeye yetiştim. Onlardan birine bir mesele veya bir fetva sorulduğu zaman her biri onu orada hazır bulunan diğer alim sahabelerden birinin cevaplamasını temenni ediyorlardı. Bunun sebebi onların hataya düşmekten veya başkalarını hataya düşürmekten korkmalarıdır. Bu yüzden onlardan biri bunun sorumluluğunu üstlenmek istemiyor, başkasına yüklüyordu. Ama şu an durum maalesef bunun tam aksidir. Bunun sebebi açıktır. Ben bunu sürekli hatırlatıyorum. O da şudur. Şu an kitap, sünnet ve selefi davet için hissettiğimiz yeni bir durum vardır. Uyanış diye adlandırılan bu açılım üzerinden uzun bir zaman geçmedi ki o insanlar bu davetin ve bu uyanışın meyvelerini onların nefislerinde kitap ve sünnet esası üzerine eğitim ve sonra kitap ve sünnet ezası üzerine kurulu olan bu doğru eğitimin çevrelerine yayılması olarak toplamışlardır. Bu davet içinde yaşadığımız bu asırda yeni olması sebebiyle etkisi görünmemiştir. Bu yüzden az önce zikrettiğimiz Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın sahabelerin fetva vermekten sakınmaları ve başkasına sormasını temenni etmelerine dair rivayetine zıt olan durum ortaya çıkmıştır. O sahabeler ilmi gizlemenin caiz olmadığını bildikleri halde sorulara cevap vermek istemiyor, kalplerinin derininden bu sorumluluğu başkasının üstlenmesini arzu ediyorlardı. Ama şu an başkaları bir yana Birçok Selefit toplumlarda orada bulunanların en fazla ilim sahibi olduğu zannedilen birine soru soruluyor. Bir de bakıyorsun ki kendisine sorulandan başkası konuşmaya başlıyor. Sonra yine kendisine sorulandan bir başkası daha konuşmaya başlıyor. Araya giriliyor. Bunlara ne oluyor? Şüphesiz bu öne çıkma ve benlik arzusudur. Onun hal dili ben buradayım, bende ilim var diyor. Maşallah ona. Bu durum neyi gösteriyor? Bizlerin Selefi terbiyeden geçmediğimizi gösteriyor. Bizler Selefi ilim üzere yetiştik. Herkes kendi iştahı ve gayretine göre bu ilmi aldı. Terbiyeye gelince Selefi İslam toplumu gibi ona da ulaşamadık. Bu yüzden bu cemaat ve gruplaşmalar vardır. Her bir grup da fırkalar halindedir. Bu fırkalaşmanın sebebi ancak doğru İslami terbiyenin bulunmayışıdır. Diyorum ki ümmetin yüceliğine dönmesinin ve devletinin kurulmasının çaresi için şu iki kelimede özetlenen şeyden başka yol yoktur. Tasfiye ve terbiye. İslam devletinin kurulması için çalıştıklarını iddia eden birçok cemaatler ise böyle değildir. İster seçimler gibi barış yoluyla olsun, ister askeri inkılaplar ve kanlı devrimler gibi kanlı yollarla olsun fark etmez. Onlar hükmün kendilerinin ellerine geçmesi için çalışmaktadırlar. Yani yönetim için çalışıyorlar. Diyoruz ki İslam topraklarında İslam devletinin kurulmasının yolu bu değildir. Yol ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğiniz gibi Mekke'de 13 sene boyunca yaptığı davet yoludur. Sonra davet Medine'de tamamlanmıştır. Burada kendisine tabi olan ve iman eden, Allah yolunda hiçbir kanaycının kınamasından korkmayan kimseleri seçtikten sonra İslam devletinin esaslarını koymaya başlamıştır. Dedikleri gibi tarih tekrar etmektedir. Ben kesin olarak söylüyorum ki asla bir yol yoktur. Bir asra yakın zamandır edinilen tecrübe doğru bir İslami kalkınmanın gerçekleşmesinin ve bunun arkasında Müslüman devletin kurulmasının bu iki hedeften başka yolun olmadığını göstermektedir. Bu da tasfiye ve terbiyedir. Tasfiye sahih ilimden kinayedir. Yani e, ilmi ilmi kaynaklarımızı hurafelerden, İsrailiyattan, zayıf uydurma rivayetlerden ayıklamak ilmi çalışmaları yani, sahih ilim çalışmaları. İkincisi terbiye. Kişinin kitap ve sünnete dayalı bu sahih ilme göre eğitilmesidir. Bizler şu an terbiyevi uyanış değil, ilmi bir uyanış içerisindeyiz. Bu yüzden bazı davetçi fiyatların çoğunun ilminden istifade edildiğini görürüz. Lakin onların ahlakından istifade edilmez. Niçin? Çünkü o kendisini ilim üzere yetiştirmiştir. Lakin içinde terbiye olacağı salih bir çevre olmamıştır. Bu yüzden içinde ve yaşadığı toplumdan miras aldığı ahlakı taşıyarak yaşamıştır. Şüphe yok ki o toplum İslami bir toplum değildir. Lakin şahsıyla veya ilim ehlinden birinin yol göstermesiyle sahih ilme ulaşabilir. Lakin bu ilmin etkisi ahlakında, gidişatında ve amellerinde görünmez. Şu an sebebi üzerinde konuştuğumuz durum budur. Birincisi, çok az fertlerimizden başkası ilmi açıdan olgunlaşmamıştır. Yani ilmi açıdan olgunlaşan çok azdır. İkincisi, sahih İslami terbiye ile eğitilmemiş olan fertler bundan da fazladır. Bu yüzden ilim talebine yeni başlayanların çoğunun kendisini bir cemaate veya fırkaya önder olarak tayin ettiğini görürüz. Bunun sonucu olarak eskiden beri söylenen şu hikmetli söz ortaya çıkmıştır. Öne çıkma arzusu ortaya çıkışı keser. Bütün bunların sebebi, bu sahih ilmin üzerine sahih terbiyenin bulunmamasıdır. Evet, Elbani Rahimullah kendi zamanında bu durumu böylece tezbit etmiş, açıklamıştır. Yani selefi bilgilere sahip olan ama ahlaki hasletlerden uzak bir sürü kimse görüyoruz. Yani bakıyorsun adamda ilim var mı? Var, okumuş bir şeyler. Sahih delilere dönme girişimi var. Bu konuda araştırmaları, çalışmaları var. Ama ahlaktan yoksun. Selefin ahlakından yoksun. Ahlak derken bunu kastediyoruz. Çünkü ahlakı, mesela münafıklığı ahlak diye e, tanıttılar. Münafıklığı üslup diye tanıttılar. Sa sah sahabenin ve tabinin davrandığı gibi, davrandığın zaman buna üslupsuzluk, ahlaksızlık, terbiyesizlik dediler. Dışlamak, bölücülük vesaire vesaire. Yani ahlak konusunda... Büyük bir e, tahrif var esasında. Evet, ümmetin vahdetini sağlamak için vela ve bera terk edilebilir mi? Bu içerikte bir soru şöyle gelmiş. Şüphesiz bugünkü Müslümanlar grup ve fırkallara ayrılmış haldedirler. Halbuki Allah Subhanahu ve teala bizleri ayrılık ve ihtilaftan yasaklamıştır. Bugün Müslümanların bazı selefi, bazı eşari, bazı sufi ve bazısı maturididir. Soru şu. Allah ve Rasulünün düşmanlarına karşı söz birliğini sağlama yolunda, yani vahdet için, vela ve berâ, yani dostluk ve düşmanlık ilkesinden göz yummamız mümkün değil midir? Yani vela ve berayı uygulamasak e, da, yani ümmetin birliğini sağlasak. Soru bu minval üzere. Cevap şöyle. Bu garip ve şaşırtıcı soru, Müslümanların çoğunluğu olmasa da birçoğunun, Müslümanların Allah'ın düşmanlarına karşı savaşmalarının nasıl mümkün olacağını bilmediklerini göstermektedir. Soru sahibinin nitelediği gibi onlar birçok fırkalara ve gruplara ayrılmışlardır. Bu sorunun sahibi ilk akide olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Rabb'i kefekebbir, yani ve Rabb'ini yüce et, müddessir 3 ve şunu iyi bil ki Allah'tan başka ibadetelâhi kakilâh yoktur. Muhammed 19 ayetlerinde emrettiği şeyi araştırmayı terk etmemizi nasıl düşünebiliyor? Yani bu ayetleri terk etmemizi istiyor, velâ ve berâ'yı bırakmamızı istiyor. Müslümanlar bu hoş kelimeyi anlamada ihtilaf içinde. Yani la ilahe illallah anlamakta ihtilaf içinde olduklarına göre onlar nasıl olur da Allah'ın düşmanlarına karşı tekbir olup savaşabilirler? Sanki soruyu soran ve benzerleri bizden Allah azze ve celle'nin dinini iptal etmemizi istiyorlar ve Allah'ın şeriatını iptal ettiğimiz takdirde Allah'ın düşmanlarıyla karşılaşabileceğimizi düşünür gibidir. Bu durum Ebu Nuvas'ın hastalığın kendisiyle beni tedavi etmeye kalktılar dediği şeydir. Rabbimiz Azze ve Celle ise Nisa 9'da şöyle buyurur. Herhangi bir şey hakkında çekilirseniz onu Allah ve Resulüne döndürür. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız netice itibariyle bu daha güzel ve hayırlı olandır. <gülüyor> Az önce defalarca zikrettiğimiz ayette şöyle buyuruyor Nisa 115. Her kim kendisi için dost doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cennete sokarız. Orası ne kötü bir yerdir. Bu soruyu soran ve benzerleri tamamı açık olan bu ayetlerden yüz çevirmemize nasıl razı olabilirler? Bu Müslümanların aralarında şiddetli ihtilaflarla beraber düşmanlarla karşılaşabilme imkanı olduğu nasıl düşünülebilir? Bu ihtilaflar söyledikleri gibi furu meselelerde değil, ayrıntılarda değil. Bilakis usulde, akide uslundadır. Yalnızca usulde de değil, bilakis usulül usul yani asılların aslı olan alemlerin Rabbi Tebârik ve Teâlâ'ya iman hakkındadır Bunu soran soru sahibine ve benzerlerini hatırlatmak benim için gerçekten çok üzücüdür Afganlı Müslüman kardeşlerimizin Rusyalı komünistlere ve onların kuyruklarına karşı zafer kazanmalarına dair haberler bize ulaştığında sevinç tazlemiştik Sonra buna sevindiğimiz kadar bütün Afganistan'ın yalnızca iki şehrinin önünde durdurulmaları üzerine üzüldük ve üzünlendik. Bunun sebebi komutanların ve önderlerin aralarında çekişip ihtilaf etmeleridir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Birbirinizle çekişmeyin. Aksi halde başarısızlığa uğrarsınız ve kuvvetiniz yok olup gider. Enfal 46 Bu sorunun sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 73 fırkatesinde işarette bulunduğu ihtilafta Kurtulan fırkanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının üzerinde bulunduğu yoldakiler oldukları kısmına dikkat etmemiştir. Müslümanlar, kitap, sünnet ve nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asabın üzerinde bulundukları yol olan Menheç üzerinde toplandıklar zaman, işte o zaman Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarıyla karşılaşma imkanına sahip olabilirler. Ama söyledikleri gibi eskiyi eskide bırakacak olursak ve toplanıp düşmanla karşılaşmaya kalkışırsak, işte bu imkansız bir iştir. Ayet ortadadır. Huneyn Savaşı ve benzerleri, Müslümanların söz birliği yapmalarının zorunluluğunun en büyük örneklerindendir. Bu da kitap ve sünnet esası üzerine olmadıkça asla mümkün olmayacaktır. Geçen ayet inşallah delalet bakımından yeterlidir. Herhangi bir şey hakkında çekirseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Evet burada bir soru daha var. Selefi menhecin yolu uzundur. Bunu kısaltamaz mıyız diye. Bunu daha önce çubukta yaptığımız bir derste takdim etmiştik. Ses kayıtlarını internette dinleyebilirsiniz. O fetva bu. E, o yüzden bunu atlıyoruz. Daha söyleyeyim. Selefi menhecin yolunu nasıl kısatabiliriz? Çubuk'taki menheç deriz. Biraz uzunu. Ee, evet. İslam toplumunu ıslahı için takip edilecek yol. Şöyle sorulmuş. Anlattıklarınız ışığında burada söyledikleri şöyle bir söz var. İslam devletinin kalplerinizde kurun ki sizin için topraklarınızda kurulsun. Bu esasında Hasen El Hudeybi'nin sözü, eski İhvan-ı Müslümin liderlerinden. Özellikle bu sözün yönlendirilmesini nasıl görüyorsunuz? Davet yolunda çalışanların çoğu bugünlerde siyasi çalışmalar yapılması görüşündedirler. Cevap şaşırtıcıdır. Bu sözün atıcısı olmayan bir ok olmamasını umuyorum. Yani atıcısı olmayan ok bu bir deyim. Böyle bir söz olmamasını umuyorum diyor. Yani Çünkü sözün sahibi dediği sözün arkasında durmuyor. O manada bir gönderme yapıyor. Çünkü bu söz onların menhecine tutulmuş davetçilerden birinden çıkmıştır. Bugün onlar siyasetçilerin davetçileridirler. Bu söz ya Hasan el Benna'nın ya da el Hudeybi'nin Allah ikisine de rahmet etsin sözdür ve doğru bir sözdür. Lakin iki şahsa tabi olanlar bundan yüz çevirmişlerdir. Bununla amel etmiyorlar. Bu söz gerçekten yüce bir konumu olan hikmettendir. İslam devletini kalplerinize kurun ki sizin için toprak topraklarınız da kurulsun. Bu bizim verdiğimiz konferansın bir özetidir. Faydalı ilmi öğrenelim ve salih amelleri işelim ki işte o zaman yardım Allah Tebaraka ve Teala'dan gelecektir. Bu söz ilim öğrenmeyi ve salih amel işlemeyi emreden bütün ayetlerin ve hadislerin bir özetidir. Lakin bugün üzerlerinden geçen yarım asırlık bir zamandan beri çalışanlar Bulundukları yerde hareket etmeye devam etmektedirler ve hiç ilerleyemediler. Yani bu siyasi çalışmalar yapanlar. İlerleyemezler de pekil için. Çünkü onlar bu sözü uygulamıyorlar. İslam devletini kalplerinize kurun ki sizin için topraklarınıza kurulsun. Her şeyden önce bu sözden ne anlaşılmalıdır? Yani sayı akideyi kalplerinizde kurun sonra şunlar da akidenin tamamındandır. TB 105. ayeti. Dilediğinizi yapın. Allah, Resul ve müminler amelinizi görecektir. Sonra kaybı da hazır olan da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapmış olduğunuz haber verecektir. Öyleyse bu söz bütün Müslümanlar bununla amel etmeye çağırmaktadır. Siyasi çalışma dedikleri şeyle bundan yüz çevirmemelidirler. Çünkü ben inanıyorum ki şu anlar siyasi çalışma zaman değildir. Şüphesiz amel etmek gerektiği gibi bu da gereklidir. Lakin bütün bunlardan önce ilim gelir. Amelsiz ilim fayda vermediği gibi ilimsiz amel de fayda vermez. Her ikisi de zorunludur. Bu yüzden daha önceki sözlerimde, ki bunu tekrar etmeye devam ediyorum, birinde şöyle demiştim. Müslümanların kalkınması ancak şu iki esasın gerçekleşmesiyle olur. Tasfiye ve terbiye. Bazı insanlar tasfiyenin değersiz olduğunu zannediyorlar. Geçer açıklamalardan anladığınız üzere bu İslam'ın temel esasıdır. Tasfiye, İslam'ın kendisine giren her şeyden arındırılmasıdır. Akide meseleleri dışında az önce bazılarına işaret etmiştik. Tefsire giren İsrailiyattan, batıl uydurma hadislerden, fıkıh kitaplarına giren kitap ve sünnete aykırı görüşlerden, Müslümanların gidişatına karışmış olan tasavvuf adı verilen dünyadan züht konusundaki aşırılıklardan arındırılmasıdır. Durum onları Allah Azze ve Celle'nin bu kainattan başka bir şey olmadığına inanmalarına ulaştırmıştır. Yani vahdedi vücut inancına. Bunun gibi İslam'a sokulmuş birçok şeyler İslam'dan zannedilmektedir. Bu tasfiye işleminin uygulanması zorunludur. Şayet burada İslam ülkelerinde yayılmış olan Müslümanların binlerce alimleri varsa elbette Müslümanların kitap ve sünneti amel ile birlikte doğru bir şekilde anlayan salih selefinin üzerinde bulundukları yola dönmeleri için uzun süreler boyunca çalışmaları gerekir. İşte bu da terbiye ile kastettiğim şeydir. Bazı insanlar sizin de bazı kayıtlarda işittiğiniz gibi terbiyenin cihat yanında önemsiz olduğunu zannediyorlar. Cihat dinin hükümlerinden biridir. Cihad ile de amel edilmesi gerekir. Lakin cihat için hazırlığa ihtiyaç vardır. Bu hazırlıkların ilki de Müslümanların sayı hakideyi ve sayı ameli gerçekleştirmeleridir. Hazırlık güç yettiği kadarıyla yapılmalıdır. Allah kişi ancak gücünün yettiği şeyle sorumlu tutar. Evet, diğer bir soru. Selefiyim sözü yerine, işte Müslümanım. Demek gerekmez mi diye gelmiş. Şöyle uzunca bir soru. Diyor ki eşeğimiz Üstad Maz'in kardeşlerin ve cemaatlerin Selefiye veya Sufiye yahut da başka isimleri almasını uygun görmenine dair bir söz söyledi. Selefiye kelimesini kabul etmedi. Biz dedik ki bu uzun bir konudur ve konunun bir hakikati vardır. O da itiraz ederek şöyle dedi. Benim itiraz ettiğim şey falan kimse hakkında Selefi, Müslüman bir kardeş, tahrirci veya sufi denilmesidir. Ben de dedim ki kardeşlerden birisi biz şöyleyiz dedi. Ben de ona efendim ben de öyle dedim. Ben öyle değilim. Ben inşallah bir ilim talebesiyim ve inşallah Müslüman bir kimseyim. Çünkü alemlerin Rabbi şöyle buyurmuştur. Allah'ın boyası, Allah'tan daha güzel boyası olan kim vardır? O sizin bundan önce de Müslüman diye isimlendirmiştir. Hac 78. Bizler inşallah Müslümanlarız. Müslümanlar olduğumuz sürece hangi zavret bizi? Bizim kendimizi dar çerçeveli, belli bir isme nispet etmemizi gerektirir. Böyle sorulmuş. Cevap, durum ilerlemiyor ey üstad, durum ilerlemiyor. Bu sözü işitmiştik. Sen ismi Abdülhalim olan, Tahrirül ül Mere kitabının yazarı olan şahsı biliyor olmalısın. Evet, Abdülhalim bu Şukka. Bu kadın ansiklopedisi diye bir dört cilt kitabı tercüme edildi bunun. Bu ihvancıydı, mutezili anlayışta birisi. Ee, o zamanlar tabi Elban Ravimullah'la yeni e, tanışıyor. Yeni palazlanıyor. O yüzden Elbani onun durumunu tespit edebilmiş değil. Kitabını da daha yeni gördüğünden bahsedecek burada. Çok tehlikeli bir kitap. Yani e, neshedilmiş hadisleri falan delil getirip böyle kadını özgürleştirmek kitabın Türkçe karşılığı tahrir Evet. Evet. Bu Abdülnasır'ın zulmünden Suriye'ye kaçan öğrencilerimizden idi. Abdülhalim Derslerimize katıldı ve Selefilin sakıncası olmayan başlıca özelliklerini aldı. Lakin bundan sonra dünya onunla aramızı ayırdı. Dünya ayırdı diyor onun aramızı. Ben Dimeşk'teyken o kuvvete gitti ve orada bir yayın açtı. Zannederim adı Darul Kalem'dir. O bana bu kitabın üç cildini, yani Darul Meren'in üç cildini gönderdi. İlk olarak ben tanışma zamanı itibariyle ondan uzaktım. İkincisi bu müellifin zikrettiği isimleri gerektiği gibi ezberlemedim. Ondan bana hitap veya telefon geldiğinde sana gönderdiğim kitap hakkında görüşünü almak için seni ziyaret etmek istiyorum dedi. Bana hangi kitabı demişti? Sen misin ey Abdülhalim? Ehlen ve sehlen. Geldi ve yanımda tam bir hafta kaldı. Onun için kitabını, kitabının hadis menheci üzere kurulu olduğu ortaya çıktı. Böylece anlamış oldun ki o birçok görüşlerinden döndü. Sonra bunun sonucu olarak birisi kendi hesabına çalışan bir öğrenci ikramda bulundu. Konuşmamdan ilim öğrenmesi için hediye etti. Bu ancak benimle onun arasında geçen e, münakaşaların eserdir. Ben onun fotoğrafçı olduğunu anladım. Hatırlayınca ona sana mezhebin sorsan ne dersin dedim. Müslüman dedi. Ben bu yetecek mi dedim. Evet neden olmasın. Allah bizleri ayette Müslümanlar olarak isimlendirmiştir dedi. Ben ona ey kardeşim şu fırkalar yaygınlaşmadan önce... İlk dönemde olsaydık bu doğru bir cevap olurdu. Falan kimse bize şu diğer fırkalardan hangisine mensup Müslümanlardansın ki bunlardan bazılarıyla akidede köklü bir ayrılığımız vardır. Bazısı da bunun aşağısındadır. Şayet bize onlardan hangisi mezebin nedir sorusunda sen cevabından çok hangisi farklı bir cevap verir. Yani fırkaların hepsine sorsan hepsi Müslümanım der. Her biri de Müslümanım diyecektir. O halde ben bilmek istiyorum. Sen bir Müslümansın, dürzi de olabilirsin. Nitekim ben yanımızda Suriye'de bir dürziye sorsak, sorsan o da Müslümanım der. Alevi ben Müslümanım der. Şia ve Zeydiler bir yana, Rafizi de ben Müslümanım der. Onların hepsi de ben Müslümanım der. Öyleyse bu söz bugün sana yetmez ey kardeşim. O dedi ki o zaman ben kitap ve sünnet üzere Müslümanım derim. Kitap ve sünnet üzere olan Müslümanım derim dedi. Ben yine ona bu da yetmez dedim. Neden dedi? Ben sen bu örnek verdiklerimizden birinin, yani bu fırkalardan birinin mezhebin nedir diye sorduğumuzda ben kitap ve sünnete uymayan bir Müslümanım diyeceğini mi zannediyorsun? Kim ben kitap ve sünnete uymuyorum der? Bu da yetmez ey üstad dedim. Bunun üzerine onunla beraber bu konunun önemine dair uzun açıklamalara girdim. ''Belki sen bizim salih selefin yolu üzere kitap ve sünnete dayanan kimseler olduğumuzu bir veya daha fazla kasetten dinlemişsindir. Senin bu konudaki görüşün nedir? Bugün Arap dilinin üslubunu ve edebiyatını ve daha başkalarını bilen bir Müslüman için yalnızca bunlar salih selefinin üzerinde bulunduğu yola müracaat etmeden kitap ve sünneti anlamasına yeter bir.'' Salih selef doğrudan bu iki esası uyguluyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uygulamalı olarak alıyorlardı.'' Dedi ki, yetecek şey ancak Salih Selef'in menheci üzere olan Müslümanım sözüdür. Bu güzel. Şimdi ilk soruyu tekrar soruyorum. Mezhebin nedir? Sen Salih Selefi'nin menheci üzere kitap ve sünnete uyan bir Müslümanım diyeceksin, öyle mi? Durum ilerlemiyor. Sana üçüncü defa sorarız. Öyleyse Salih Selef'in menheci üzere kitap ve sünnete uyan Müslüman, birisi sana sorsa ona cevap vermek için konferans mı verirsin? Ona ben... Salih Selev'in menheci üzere kitap ve sünnete uyan bir Müslümanım mı dersin? Sen kısaca vermeye çalışırsın. Arap dilini sen benden daha iyi bilirsin. Dil yönünden bunu özetleyebiliriz. Yani özet bir ifade kullanabiliriz. Salih Selev'in menheci üzere kitap ve sünnete uyan Müslümanı ifade etmek istediğimizde kısaca Selefi deriz. Sen ne dersin? Cevap, nezaket olarak sana evet diyebilirim. Ama benim inancımı biraz önce söylediğim, gibi. İnancım böyle devam ediyor. Çünkü senin selefi olduğunu duyduğunda insan zihnine gelen ilk şey selefilerin yapabileceği kabalığa varan bir sertliğin bulacağı bir davranıştır. Cevap söylediğinin doğru olduğunu farz et. Ben Müslümanım dersen zihnine Şii, Rafizi, Dürzi, Alevi, İsmaili ve benzerleri gelmez mi? O da şöyle dedi. Olabilir ama ben hac 78. ayetine uymuş olurum. Cevap hayır kardeşim sen ayete uymadın çünkü ayet gerçek ve doğru İslam anlamına gelmektedir. Sen ayete uymadın. Sen de bilirsin ki insanlara akıl seviyelerine göre hitap edilmesi İslam kaidelerindendir. Biz ben Müslümanım dediğimizde senin bu sözünden az önceki zincirlemeden anladığımız manayı anlayabilir mi kişi? Doğru anlamıyla Müslüman olduğunu kim anlayabilir? Mutlak olarak kimse bunu böyle anlamaz. Bu yüzden az önce söylediğin mahzurlar, sakıncalar doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Çünkü söylediğin sertlik akide ve ilimle ilgili bir metot olarak değil de bazı kişilerde de olabilir. Kişileri boş ver. Biz metottan bahsediyoruz. Mesela Şii dediğimizde Allah'a yemin olsun bu sertlik olarak görülür. Hiçbir fırka diğerine müsamaha göstermez. Konumuz bu değildir. Biz insanın Allah için yol olarak tuttuğu mezhebin ismini arıyoruz. Sahabelerin hepsi Müslüman değil mi? Cevap tabii ki bellidir. Fakat onların arasında hırsızlık ve zina yapanlar vardı. Onlardan biri ben Müslüman değilim diyebilir mi? Yani dedik ya ayette bahsedilen doğru Müslümanlık böyle anlayacaksın. ama sahabe Müslüman değildi Müslümandı. Ama hırsızlık yapanı vardı, zina edeni vardı. Yani bunlar Müslümanlığın kapsamına girer mi? Yani Müslümanlığa yakışır mı normalde? Sahabeli arasında bunlar vardı. Evet, o da bir Müslümandır ve bir menheç gibi Allah ile Resulü sallahu aleyhi ve selleme inanan birisidir. Fakat o ara sıra menhecine aykırı davranmıştır. Aramızda kimse masum değildir. Bundan dolayı biz inanç, düşünce ve Allah'a kulluk ettiğimiz dinimizden, dinimizin işleriyle ilgili uslarda hayatımızdaki davranışlığımızı bildiren kelimeden bahsediyoruz. Falancanın sert, buna karşılık falancanın yumuşak olması yüzeysel bir ifadedir. Gevşek tabirinin karşılığı olarak muşallat ifadesinde ne dediğinizi bilmiyorum. Lakin bu bir mezheptir. Bu bir şahsın veya şahsların tasarrufu değildir. Bu yüzden Allah sana bereket versin, sen acele ediyorsun. Ben de senin yüzünden seninle beraber acele ediyorum. Müslüman kelimesine devamlı ısrar etmemen için şu özet kelimeyi düşünmeni istiyorum. Biliyorsun ki kastettiğini anlayacak birisi asla yoktur. Kastettiğin manayı kimse anlamaz. Öyleyse insanlara akıl derecelerine göre hitap et. Sen şu domuzlarla, Yahudilerle yaşadın mı? Ayşe radiyalarının yanına bir Yahudi geldiğinde ya Ölüm üzerine olsun ey yalan Resul dedi. Ayşe radiyalarına da ölüm senin üzerine olsun ey maymunların ve domuzların kardeşi dedi. Onların aralarında yaşamak istemen, onların şu topraklarında bulunmasını istemen mümkün değildir. Şayet onlara ben Müslümanım dersen senin kim olduğunu anlarlar. Burada ise bundan bir şey anlamayanlar vardır. Yani sen mesela Hristiyan ülkesinde, Yahudi ülkesinde yaşarsan ben Müslümanım dediğinde kendilerinin dininden olmadığını anlarlar senin. Ama sen Müslüman bir ülkede yaşıyorsun, sana mezhebin soruyor Müslümanım diyorsun. Yani sorunun cevabı değil bu. Burada ise bundan bir şey anlamayanlar var. Öyleyse insanlara belirt, onlara akıllarına göre hitap et. Bu daha uygundur. Allah'a yemin olsun ben Müslümanım. Tam olarak bugünkü manada değil, ilk zamandaki manasında bir Müslümanım. Sen de biliyorsun ki Müslümanlar arasında bugün Kur'aniyyun, mealciler denilen, Sünnet inkar eden kimseler var. Onlar da senin gibi Müslümanım diyorlar. Sen Müslüman isminde onlara ortak olmaktasın. Yani bu Müslüman demekte de ısrar ediyor onlar da. Yani başka bir isim almaya kabul etmiyorlar. Ee, sen de bu sefer onlarla ortak olmaktasın. Öyleyse senin bir Kur'an'ı mealci olduğunun anlaşılmasını ister misin? Bunu istemezsin. Öyleyse bana anlat. Sen nesin? Selefiyim de Allah cevabını mübarek kılsın. Evet. Selefi kelibesi Yerine ehl-i sünnet ve cemaatlerim demek de doğru olmaz mı diye sormuş. Onu da haftaya bir sonraki derse bırakalım inşallah. Bu meseleyle ilgili menheşle ilgili fetvalar devam eder. Subhanakallahümebi hamdik ve eşedönle ilahe illan tevatikele aşirikelek ve estağfurke ve tuğbileyki.